Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz konuları bir kısaca hatırlatalım. Yine geçtiğimiz hafta oyunculardan bahsetmiştik. Şehir tiyatrolarında bir yönetmelik değişikliği söz konusu ve yaklaşık bir aydır da gündem gündemde bu mesele dönüyor. Ee, yine Başbakan Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu en son dün ve devlet eliyle tiyatro olmaz özelleştireceğiz dedi. Ee, konuşmasında şehir tiyatrolarında yapılan bir yönetmelik değişikliği üzerinden hem bizi hem tüm muhafazakarları aşağılamaya ve küçümsemeye başladılar. Allah aşkına soruyorum siz kimsiniz? dedi. Geçti o günler artık despot aydın tavrıyla parmağınızı sallayarak bu milleti küçümseme, bu milleti azarlama dönemi geride kaldı. Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında devlet eliyle tiyatroculuk olmaz dedi. Ve tekrar kusura bakma Geleceksin şehir tiyatrosundan hem belediyeden maaşını alacaksın ondan sonra da istediğin gibi yönetime de verip veriştireceksin böyle saçmalık olmaz diyerek kendince son noktayı koydu. Yani şehir tiyatrolarını aslında tiyatroyu özelleştirdiklerinden bahsetti. Bu da bir biçim yine bu konuşmada da söyledikleri bir biçim nefret söylemi diye düşünüyorum ben. Sizler ne düşünürsünüz takdirini size bırakıyorum. Yine bu da tiyatro ile ilgili haberlerimizden biriydi. Ayrıca pazar günü oyuncular uyumuyoruz diyerek şehir tiyatrolarının önünde sabahladılar. Bu da başka bir haberdi. Onun dışında bugün yine iyi haberlerimizden biri öyle de diyebiliriz en azından. Bülent Ersoy Mustafa Topaloğlu aleyhine açtığı tazminat davasını kazanarak Topaloğlu'nun Survivor'dan alacağı paraya haciz kararı aldırmış. Ersoy tazminat davasını Topaloğlu'nun Bülent Ersoy büyük sanatçı olacaktı ama önünü kestiler sözleri nedeniyle açmıştı. Davayı kaybeden Topaloğlu da tazminatı ödemedi. Böylece Ersoy da ünlü türkücünün evindeki eşyalar için haciz, haciz kararı çıkarttı. Ee, bu da başka bir e, haberimiz olsun. Ee, en azından böyle şeyler söylerseniz arada böyle cezalar da alabiliyorsunuz. Onun dışında yine başka bir haber yine ünlüler e, dediğimiz alemden aslında Erbil'in mumu söndü diye bir haber. Şovman Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programına e, ve Çarkıfelek programında sarf ettiği onlar mum söndü mü oynuyorlar ne yapıyorlar sözü üzerine e, avukat Özer ...özel öz dil aracılığıyla e, bir tazminat davası açılmış. Bu arada bu mesele 6 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşmişti. E, o yüzden e, üzerinden bayağı zaman geçti ama bu da başka bir haber. E, en azından e, Erbil'de burada e, ailenin iki ferdine... E, ...ırk, mezhep ve benzeri nedenlerden dolayı aşağılama sı gerekçesiyle 15 bin TL para cezası ödeyecek hakaret olduğunu herkes bilir de demiş mahkeme hakimi Muharram Yiğit Türk bir yıl süren dava sonucunda tazminat kazandılar bu sözlere bu sözleri söyleyen Mehmet Ali Erbir tarafından. Evet şimdi yine başka bir haberimiz var o da Fethiye'de tecavüze beraat başlıklı aslında bu bir haber değil basın açıklaması tecavüze karşı kadın inisiyatifinin basın açıklaması. Yıllar önce 8 erkeğin tecavüzüne uğrayan kadın arkadaşımızın başvurusuna rağmen dava açmaya gerek görmeyen Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi kadınların mücadelesi ve dayanışması sonucu açılan davanın dün yapılan 8. duruşmasında tecavüz sanıklarını delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirdi. Bu karar bu memleketin adalet anlayışına da işleyişine de erkek egemenliğinin kadınlara yönelik şiddeti tecavüzü ne kadar ısrarla savunduğunun çok açık bir örneğidir dediler. Nisan 27 tarihinde delil yetersizliği sebebiyle tecavüz sanıklarının beraatine karar verilen davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu cep telefonlarını takibinde tecavüzcülerin olay yerinde bulunduğu raporu, jinekolog raporu, tecavüz sanıklarının birbirleriyle uyuşmayan çelişkili ifadeleri Delil sayılmadı. Delillerin yanı sıra esas olarak tecavüze maruz bırakılan kadının beyanı varken beraat, beraat kararıyla da bu ülkenin devletin bir adalet kurumu eliyle tecavüzün yasal olduğu ilan edilmiş oldu. Yine bu da başka bir haberimizdi. E, bu ülkede kadınlar rahat nefes alamıyorlar. Bununla da ilgili tecavüzlere karşı susmayacağız demiş tecavüze karşı kadın inisiyatifi. Bir diğer haber de yine tutuklu gazetecilerle dayanışma platformundan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü gelirken de yine Türkiye'deki cezaevlerinde tekrar 58, geçen sene 58 gazeteci tutuklu bulunuyordu geçtiğimiz sene bu zamanlarda. Bir yıl sonra da yine 19'u yazı işleri müdürü olmak üzere tutuklu sayısı, tutuklu gazeteci sayısı 92'ye yükseldi. Yine bu da tutuklu gazetecilerle dayanışma platformunun e, bir e, açıklamasıydı. Her geçen gün e, artıyor mu azalıyor mu gazeteci sayısı bilmiyoruz ama ortada bir şeyler döndüğü kesin. E, 1 Mayıs'ta kim nerede var? E, bu programı dinlediğiniz zamanlarda 1 e, Mayıs... E, 1 Mayıs etkinlikleri gerçekleşmiş olacak da diyebiliriz. Türk İş Türkiye Kamu San ve Birleşik Kamu İş 1 Mayıs'ı merkezi olarak İzmir Bornova Meydanında hakiş memur san ise Merkezi olarak Tan Ankara Tandoğan Meydanı'nda kutlayacaklar. Bu sendikalar Taksim'deki kutlamaya ortak metinde Kürt sorunu geçtiği için katılmama kararı aldı. Ancak Türk İş'e bağlı 10 muhalif sendikadan oluşan Sendikal Güç Birliği platformu da 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacak. Yine bir başka 1 Mayıs çağrısı da Müslüman Antikapitalistik. Müslüman antikapitalistlerden anti geldi. E, kendileriyle bugün bir telefon e, bağlantısı gerçekleştireceğiz. Müslüman antikapitalistler 1 Mayıs çağrılarında 1 Mayıs hakkı müdafaa günüdür dediler. Emeği, ekmeği, alın terini ve hakkı müdafaa etmek için, zincirleri kırmak ve kölelere özgürlük demek için, adalet, özgürlük ve eşitlik için işçinin, emekçinin, işsizin, yoksunun ve mahrumun hakkı için 1 Mayıs alanındayız dediler ve yine söyledikleri arasında Hrantlar, Uludereliler, Roboskililer, Ceylanlar ve daha niceleri hangi suçlardan ötürü öldürüldü demek için, ölüm değil çözüm demek ve barışa ses vermek için, tutsaklarla dayanışmak, çocuklarımızı robotlaş, robotlaştıran ve senelerce resmi ideoloji yoluyla uyutan zorunlu eğitimi dayatmacı yüzüyle hesaplaşmak için, zorunlu askerlik, güneş rüzgar bize yeter, e, zorunlu askerlikle ilgili söyledikleri de e, vicdani reddin insani bir hak olduğunu haykırmak için, güneş rüzgar bize yeter demek için Taksim alanındayız dediler. Aslında bildiğimiz bir e, Müslüman ya da bildiğimiz ya da beklediğimiz bir Müslüman profili değildi. E, o yüzden e, bugün kendileriyle bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz, konuşacağız bu konuyu da. Ama şimdi. Kısa bir müzik molası Gevende'den Iglo'yu dinleyeceğiz ardından tekrar buradayız telefon bağlantımızla. Abdül Merhabalar, Abdülkadir Bal'la görüşüyoruz. Antikapitalist evet, evet anti Müslümanlardan. Evet. Ee, öncelikle ben e, teşekkür ederim bu söyleşiyi kabul ettiğiniz için. Ben ee, kendi adım onur duydum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle o zaman nasıl bir araya geldiniz diye sorayım. Biliyorum basının ilgisi yoğun bu arada. Siz de bir canlı yayından çıkmıştınız ama yine de evet. merak ediyoruz tabii. Nasıl bir araya geldiniz? Şöyle oldu oluşumumuz. Bu oluşumun içindeki birçok genç arkadaş zaten üniversitelerden seminerlerden, konferanslardan birbirini tanıyan arkadaşlardı. Yani sosyal hayatta da birbirine dokunan ve birbirleriyle görüşen arkadaşlardı. Kimisi de internet üzerinden, sosyal medya üzerinden görüşen arkadaşlardı. O yüzden bu çoğunluğun içindeki insanların bir kısmı dışarıdan, sokaktan, hayatın içinden birbirini tanıyan insanlar. Bir kısmı da sosyal medyadan, yazılar üzerinden, tartışmalar üzerinden, Facebook ve Twitter gibi bildirimler üzerinden birbirini tanıyan insanlar. Bu duyuru da yaptığımızdan. Birkaç arkadaşımızla birlikte bu duyuruyu yaptığınız zaten bu duyuru üzerinde bir araya gelip tanışacak, görüşecek ve bu korteji birlikte olgunlaştırıp katılımı birlikte yapacak bir sürü hazırda insan bekliyordu. Biz biraz da buna karşılık gelmiş olduk. Evet aslında gün geçtikçe de büyüyen bir destekçi kitleniz Tabii, olduğundan. Her gün en az, az 50-100 kişi kadar bize katılıp ve destek e, üzere dönüşler yapılıyor. Peki medyadan mesela çağrınıza kimler destek verdi? Ve aslında İhsan Eli Açık'tan destek aldığınızı biliyoruz. Siz söylediniz. Başka kimler evet. var? Yani e, Sırrı Süreyya var. Ondan sonra e, Hidayet Şevkat Hanım var. Hı hı. Ondan sonra e, İslamcı kesimden Burhan Kavuncu, Atasoy Müftüoğlu... Ee, bunun gibi şu an aklıma gelmiyor. Ee, Ankara ilahi yapan İlhami Güler, İlham Güler Profesör Doktor Şaban Ali e, hocalarımız, bunlar. Hı -hı. E, Hı -hı. Ve e, Ahmet, yine yazar Ahmet Hakan. Hı -hı. Ondan sonra e, Nihal Bengisu Karaca gibi. Önemli. Böyle yazarlar e, bizi desteklediklerini duyurdular. Önemli insanlardan da destek almışsınız gerçekten. E, peki e, olumsuz ya da olumlu tepkiler karşılaştığınız tepkiler nasıl? Ben hemen e, bu meseleye sol kesim tabii ki çok böyle dikkat kesildi muhafazakar kesimin dikkat kesildiği gibi. Ben e, sol kesimin olumsuz tepkisiyle muhafazakar kesimin olumsuz tepkisini söyleyeyim. Hemen arkasından da sol kesimin olumlu tepkisiyle muhafazakar kesimin olumlu tepkisini söyleyeyim olur mu? Tabii tabii. E, sol kesimden gelen olumsuz tepkiler genelde şöyleydi. Bunların arkasında Amerika var. Cemaatin uzantısı olabilir ya da emek eşitlik gibi söylemleri kullanarak bizim içimize girip aslında 1 Mayıs gibi zeminleri ve bizi dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu AK Parti'nin bir atılımıdır dikkat edin şeklinde. Bunun içinde karpuz metaforu kullanıyorlar sıklıkla. İşte karpuzun dışı yeşildir kestiğin zaman içinden çıkar. Ee, o yüzden bunların da işte, e, dışının yeşil olduğuna işte aldanmayın ya da içinin kırmızı olduğuna aldanmayın. Aslında şöyle böyle şeklinde. Böyle... E, liberal işte liberal ortamdan kaynaklanan liberalizmin sağlamış olduğu işte bu özgürlük ortamdan kaynaklanan e, bir şeyi arkalarına almışlar aslında AKP'nin politikalarıdır. Diye, evet. e, e, kendi işlerini bir sol muhafaza refleksiyle nefretsiyle beslediği Aslında bir çeşit nefret nefret söylemi e, aslında bir çeşit nefret söylemi de diyebiliriz buna. aslında bu yani, bir nefret, nefret söylemi nevalist, programı da liberalist motivasyonu Kemal İslay'ın ve hala pilotlarını sürdüren ee, sol hala böyle süf. Ve ee, böyle iddia etmekte inan Aslında ben bu onların da bilinçleri olduğunu düşünmüyorum. Bu egemenlerin ee, sola yedirdiği ve sola giydirdiği bir bilinç böyle düşünmelerini istiyor egemenler. Hı hı. Kapitalizm böyle düşünmemizi istiyor çünkü Ezilenlerin ortak mücadelesi Onların haz, hazmedeceği bir şey değil O yüzden solun korkusu e, Bu dinciler gelecek Hepimizi çarşafa sokacak Hepimizi sakal bıraktıracaklar Bizi içlerinde eritecekler diye Böyle kendilerinde bir korku var içsel korkular bu dışsal korkularda işte ezilenlerin emeğin ortak mücadelesinde parçayı kaptırmamak. Bu sanırım bu, affedersiniz şey böldüm var. ama bir taraftan da öz eleştiri gerektiren de bir mesele ve hani bir taraftan da karşılıklı iletişim kurmamızı gerektiren yani, yani hani bu, aslında bu, taraf oradan, olarak ayırmak oradan oradan yanlış. Gelen, evet. Taraf olarak ayırmak yanlış fakat e, bunu iletişim kurmamızın önündeki engellermiş gibi düşünüp bundan sonraki aşamada bence iletişim kurmayı e, çok daha ya en azından birebir iletişim kurmak meselesine evet. getirebiliriz diye düşünüyorum. Sağ taraftan Muha gelenler muhaf peki, muhafazakar kesimler ve sağdan gelen eleştirilerde. işte onlar da yine kartız metaforunu kullanıyorlar. Diyorlar ki bunların yeşil olduğunu göz dışarıdan yeşil gözüktüğüne bakmayın bunların Çatlatırsanız içinden kızıl ortaya gerçek yüzleri ortaya çıkar şeklinde o sünni muhafazakar refleks korkuyor diyor ki komünistler gelecek balımızı mürütümüzü elimizden alacaklar ondan sonra işte Moskova gibi olacağız Rus gibi olacağız şeklinde bir korkuları var. Buradan yola çıkarak bize öncelikle eklektizimle suçluyorlar. İşte İslam sizinle yetmedi de sola gittiniz. İslam'da her türlü özgürlük, her türlü işte mücadele için şey vardı. Yetmedi mi de sola gittiniz? Soldan ne için? Bu kadar mı işte aşağılı kompleks içerisiniz şeklinde bir yaklaşım var. Ya da Müslüman mahallesinde Marksizm mi satıyorsunuz şeklinde bir yaklaşım. Ve bize ısrarla Müslüman sol diyorlar, İslami sol diyorlar, Yeşil sol diyorlar. Biz kendimizi Müslüman sol, İslami sol valla tanımlamıyoruz. Biz kendimize antikapitalist Müslümanlar diyoruz. Müslümanlığın da zaten İslamiyet'in de özü itibariyle antikapitalist ve antiemperyalist bir e, duruş içinde olma, düşünen insanlarız. Ortalama olarak böyle düşünüyoruz. Ama e, bunu muhafazakar sağ etmek kendisinin abdesti kapitalist bir duruş için olduğunu sorgulamak bununla yüzleşmek yerine kendisini sorgulayan bu gençlere e, mahkum eleştirmek için onların söylemlerini boşa çıkarmak için ee, onları solcu olmakla, marksist olmakla, ateist olmakla, Allahsız olmakla, ahlaksız olmakla falan suçluyor. Evet. Aslında burada burada şeylerde bu, şeyler bu suçlamalarda bu. Ve aslında siz de burada bir, bir çeşit rahatsızlığınızı dile getirmiş oluyorsunuz. Ee, söylediklerinizin e, bence bunun sağ ve sol diye ayıracak bir tarafı yok. Siyasetler üstü bir meseleden bahsediyoruz burada. Evet. Emekler, halk ve hak diyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor. O yüzden bunu sağ ve sol diye ayırmaya bir taraftan da gerek yok diye düşünüyorum ben. Kendi adıma en azından. Peki siz sizin muhafaza, muhafazakar kesimle ilişkileriniz nasıl diye soracaktım ama en azından verdiğiniz cevaplarla da bunu çürütmüş olduğunuz bir taraftan belki. Eyvallah. Yani gerektiği görürseniz gene cevap veririm. ama değilse başka soruları geçebiliriz. Peki sizin bu adilmedya.com diye yürüttüğünüz başka bir evet. e, site var. Bir de başka bir konuya evet, geçelim. Evet var. Evet bir haber siteniz var. Peki bu nasıl bir rahatsızlıktan kaynaklı da kuruldu, kuruldu böyle Biz, bir site? E, şu an size dile getirmiş olduğum meseleler bizim e, bu, buradaki birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla 5-6 sene öncesine dayanan bir e, olgunlaşma süreci var. Hı -hı. E, bir bebek nasıl ana rahminde böyle bir cenin halinde olur çokta yavaş yavaş böyle büyüyorsa aynı biz de böyle küçücük bir kan gibi düştük birbirimizin dünyasına. Ve bunu birlikte biz büyütmeye başladık. Çünkü biz üzerimizde nasıl bir operasyonun döndüğünü, neler yaşadığımızı az çok farkına varmıştık. Ama bunu biraz daha netleştirmeye ihtiyacımız vardı. Bu netleşmişçe netleşmişçe biz neyle karşı karşıya olduğumuzu Dün kaçtığımız abdestsiz kapitalizmden bugün nasıl bir abdestsiz kapitalizme tutulduğumuzu gördük. Hali, buna iknaz etme noktasında internet siteleri e, veya görsel yazılı medyanın da e, bu konuda çok e, bu bizim durduğumuz noktayı yakalama konusunda da başarılı olamadıklarını biz görüyorduk. E, çünkü bugün siz ekmek, emek, eşitlik dediğinizde e, insanların aklına ya da hakim söylemler adına hemen sol anlaşılıyor. İşte Allah kitap din dediğinizde muhafazakarlık anlaşılıyor. Yoksulun ile Allah'ın sesi ayrıldığı için yoksul solcuların tekerinde kalmış, Allah dindarların tekerinde kalmış ve bunlar karşılıklı kavramlar haline getirip çatıştırılmaya başlamış. Biz bunu bu da fark ettiğimiz için bunun bir İnternet medyası üstünden de bir karşılığı olmasını düşünüyorduk. Hem de kendi sesimizi sosyal medyada duyurabilmek için böyle bir e, araca ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda aramızda bu meseleleri yazacak, çizecek, tartışacak arkadaşlarımız, yeni genç kalemlerimiz vardı. O kalemler için de bir ortak zemin olması açısından biz abilmedya.com'u bundan 3 yıl önce tam 1 Mayıs'ta kurduk. Öyle. Ve aslında bu 1 bu şu an içinde olduğumuz Mayıs Adil Medya'nın da 3. yaşına giriş olacak. Bunu da kutlamış olacaksınız. Peki adilmedya.com'da nefret söylemiyle siz nasıl mücadele ediyorsunuz? Çünkü basında bu ciddi bir problem ve aslında e, bunu evet. ilerleten geniş kitlelere ulaştıran da bir şekilde basın günümüzde. Siz bununla nasıl mücadele ediyorsunuz ya da nasıl mücadeleleriniz yani var? Ya biz, da dilinizi nasıl kuruyorsunuz? Yani biz, biz bazı ilkeleri burada can haliyle sarılmış ve yaslanmış durumdayız. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet geçer ve o ayet der ki mümin sözün bütününü dinler ve içinden güzel olanını alır. Bununla birlikte size bir kötülükle yaklaşıldığı zaman siz ona iyilikle ve cevap verin ki ola ki karşı tarafta kalbi yumuşar ve sizi anlamaya başlar gibi insan ilişkilerine yönelik çok güzel bizim böyle referans alabileceğimiz, baz alabileceğimiz, ilham alabileceğimiz ayetler var. Biz öncelikle ahlaki ilkemizi ve kişisel duruşumuzu Buralara böyle oturtmaya çalıştık. Hı hı. Bununla birlikte nihayetinde biz içinde yaşadığımız toplumun yani nefret söylemini e, nefret söylemine sarılan insanların da buralara nasıl savruluk geldiğini biliyoruz. Hı. Ben yani Müslümanlardan, muhafazakarlardan böyle e, beni gibi nefret eden, böyle Turan Dursun üzerinden bir din düşmanlığıyla beslenmiş, layıklıkla bunu harmanlamış ve Kemalizmle bunu militen hale getirmiş bir insanımızın bu sürece nasıl geldiğini çok iyi biliyorum. Yani de onun de Anasının ayrı, karnından e, böyle doğmadığını evet, aynı var, şekilde komünistlerden var, soluculardan e, yani, veya karşılaştırdığı ötekileştirdiği de de kesimlerden korkan de yani, de onları sürekli yani, mahkum eden onları sürekli var, hakaret eden ve aşağılayan bir zihniyetin de bu noktaya nasıl geldiğini çok iyi biliyoruz. Bildiğimiz şey bu olduğu için nihayetinde bu bizim insanlarımız bizim halkımız ben bir şekilde e, eşi, dostu, e, komşusuyla nereden daha çok rastlamak durumunda kaldığımızda ilgili. Ben hani de bilgi yaşadığımız insanların da karşılaştığı söylemine, e, sol Yine aynı şekilde karşılık, karşılık, karşılık e, vermekle, e, onların sadece nefretlerine aldıracağımız gibi bir duruma gitmek, gitmek istemiyorum. Biz elimizden geldiğimizde bu nefret söylüyor olabilir. Ama insanların gerçekten sözü her türlü saylam karşısında bir komplekse kapılmadan, bir konusundaki kapılmadan elimizden geldiğimizde, merhametle sözümüzü çağ götürmeye bir şekilde kuşacağız biz çağ bu şekilde de şahit ee, olacağız, ve kendimize şahit olacağımızda yani geliyorum. daha sizin dile getirdiğiniz daha kesinlikle gelen veya nefret yani söyleyelim sözümüzün, çok, sözümüzün çok, misyonu tamamlandığı işte, zaman e, ya da çağ değişip de farklı konular gündeme geldiği zaman en azından arkamıza dönüp baktığımızda yani biz en azından şunları şunları yapıcı bir şekilde ortaya koymuşuz şu çamları devirmekten de uzak durmuşuz diyebilmek istiyoruz o yüzden elimizden geldiğince buna karşı duruyoruz. O zaman bir de son bir soru belki de. Basını Buyurun. nasıl değerlendirirsiniz? Sağ ve sol olarak ayrılmış bir basın var ya da bundan bahsedemez miyiz de belki bir şekilde? Hani hepsi aynı yola mı çıkar? Siz neler söylersiniz? Aslında nefret söyleminin, çok affedersiniz böldüm. Nefret söyleminin beslendiği damarlardan biri de yine çok genel olarak her gün rastlamasak bile çok sıklıkla sağ basında rastlıyoruz buna. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz acaba? Ben tekrar söylüyorum. Bu biraz da nereden daha çok rastlamak durumunda kaldığımızla ilgili. Ben mesela sağ basında karşılaştığım... Ee, sol basında da karşılaşıyorum evet, evet. Ee, haliyle bir kıyaslama yapmak gibi bir duruma gitmek istemiyorum şu an ağırlıklı tonacı sağ basın çekiyor gibi gözüküyor olabilir hı hı. ama insanların gerçekten şöyle bir söz hakkı böyle e, sözleri hiç kesilmeden ve üzerinde politik endişeler olmadan bir konuşun desek hı hı. herhalde böyle içindeki e, öfkeyi içindeki nefreti bir şekilde kusacak diyor diye düşünüyorum hı hı. E, bu sağ yani daha sizin dile getirdiğiniz o sağ kesimden gelen nefret söylemi bizim üzerimize daha çok işte e, yani şöyle söyleyeyim biz nihayetinde müslüman bir e, dile ve İslamcı iddialara e, kurani iddialara da sahip olduğumuz için ister istemez bu muhafazakar e, kesme ve sağ kesme hitap ediyor şimdi muhafazakar kesme ve sağ kesim genelde devletçi, milliyetçi reflekslerle karşımıza çıkıyorlar ve devletçi, milliyetçi, muhafazakar refleksleriyle kendilerini yüzleşmek yerine Bizim bu söylemlerimizi daha çok sol e, tabelalara etiketlemekle bundan kaçmaya çalışıyorlar. Ama bunu yaparlarken genelde ne kafirliğimizi bırakmış oluyorlar, ne mahsizliğimizi bırakmış oluyorlar, ne pozitivist, ne seküler, e, ne aydınlanmacı yanımızı bırakmış oluyorlar. Oysa biz batının aydınlanmacı, ilerleneci e, layık notyonlu zihniyetini de eleştiriyoruz. Aynı zamanda doğunun içerisine görüldüğü e, muhafazakar, teokratik o, e, içine düşmüş olduğu şeyi de biz görüyoruz, eleştiriyoruz. Ama herkes e, daha çok karşıtını nasıl eleştirdiğimizi görmeye çalışıyor. Kendisini eleştirdiğimizi gördüğümüzde de buradan rahatsız oluyor ve o sizin bahsetmiş olduğunuz nefes söylemiyle karşı karşıya geliyoruz. Biz de işte genelde Seküler teoloji diye suçluyorlar ya da olmadı cemaatin ve AKP'nin bir politikası olarak içimize sızmış sol görünümlü aslında gizli sünniler gizli muhafazakarlar şeklinde değerlendiriyorlar. Yani ne sağdakine yar olabiliyorsunuz ne soldakine yar olabiliyorsunuz aşağı tükürseniz sakal yukarı tükürseniz bıyık bir durumun ortasındayız şu an. Aslında en iyisi yar olmamak sanırım. Ee, çok, yani çok teşekkür eyvallah, ederim. öyle evet evet yani zamanımız bittiği için kesiyorum aslında hı hı. konuşacak çok şeyimiz Gönlük var bağlı. bence. Eyvallah. Çok, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sizin de tüm çalışanlarınıza, tüm emekçilerinize orada terz herkese ben de e, Adil Medya ailesi adına çok çok selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere kolay gelsin çalışmalar. Teşekkür ederiz sağ olun. Balık gözünde bugün Müslüman antikapitalistlerden e, Abdülkadir Bal'la konuştuk. Kendileri de dertlerini anlattılar bize. Herkesin bir Mayısı kutlu olsun diyelim. Balık gözünden bu haftalıkta bu kadar. İki hafta sonra saat 16'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.